Baba Hoca dinlerdi. Bir sabah namazım uyuyarak güneşe kalmış. Abdullah girmiş herkesin üstüne. Kırk senedir o bir namazı kaza ediyorum. Bilmem Allah kabul etsin, bilmem etmedi. Yani evet. o bir tek namazı. Öyle büyük oluyorlar. Efendim bizim gibi olmuyor olmuyoruz. Allah bizim kusurumuzu affetsin inşallah. <gülüyor> Bizde de Elhamdülillah onları sevmek var. <gülüyor> El-mer'um-âmen-e-habbe var. Diyor ki Halis Efendi'ye, hemen diyor, rabıta olmasa ben de tarikata gireceğim ya, rabıta diyorlar diyor. Yaş, üzüm ver Allah! Yaş, üzüm ver desem hiç üzüm eline geçti mi şimdiye Yok yoktur. Ne yapıyorsun ya? Çıpık dikiyorum, cepiyorum, hıdayıyorum, iyi bakıyorum, üzüm istiyorum. Allah şu buyrun ne yapsadılar? Bana böyle böyle sarkıl üzüm veriyor. Değil mi veriyor sana? Evet, gübre. Allah Allah! Demek tarlayı sürüyorum, ikiliyorum, uçlayıyorum, fenli gübrene atıyorsun, buğday tohumunu tevekkül olup atıyorsun, çökken Allah sana buğday veriyor. Ne diyor tarlaya varsan da Allah'ın hazinesinde yok mu? Kurban olduğum Allah! Buğdayı kurban olduğum Allah! Desen sen ne Verir mi Allah, vermeye kadir. E niye bilmiyor sana da diyor tarlalarda sürüm sürüm sürünüyor Allah işte bir sebebe bağlamış efendim diyor. Demek onu sebebe bağlamış da velâkat terram ne, deliği Adem olan kutlu cihanı feyze bir sebep yapmamış mı diyor yani. Feyizi onun kalbinden almak. Sen çeşmeye varıyorsun diyor. Çeşmelerde bardağın doldurmadan korusan bin yanında durursa kendi doğası değil. Yani orada yanımda dursam diyor kendi dolar mı? O çeşmenin diyor ağzına diyor. Ağzına dert vermek diyor. O çeşmeye bakıyor mu da diyor oraya da. Diyor. Yok efendim diyor, Ben diyor biliyorum o diyor Allah'ın kudretinden atıyor, Aa ha, Hacer muallak başının altında da daha gökten geliyor. Allah'ın kudreti geri açısından bilmelik. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Hacer muallak başının altında ıranıyor. Allah yakinen şu Müslüman'a bağışlasın. Ah, Zahil ah, olan kafiri ahli perişan ah, ederek bir ah, ilimlerin ah, eline o kutsu şerif Halil halin rahmanı Bahşetsin hadın hürmet. hürmetine. Beyleyi Kadir Pürşeref hürmetine. Femaray-ı İman hürmetine. Hazreti Ramazan hürmetine. Kur'an-ı Mübbin hürmetine. Vesile-i uzmamız olan Hazreti Muhammed hürmetine. Şahiller elinden hüttü şerifi kurtar yarasın. Bizleri komünist noktundan kurtar yarasın. Akhar isminle kahret yarasın. Habibi Ekrem'in hürmetine. Beyleyi Kadir Pürşeref hürmetine şu yedek, yedek, sohbetler sen kurtar ya Rabbi şimdi efendim sen diyor o suyun diyor o çe çeşmenin koluğu vermediğini, verdiğini, vermediğini biliyorum da bir kutlu cihandan emdiğimiz fiyuzatı ilahiyenin Allah'tan geldiğini bilemiyoruz mu diyor, Hoca diyor. yani onu Allah'ın bahsettiğini Bilemiyor muyuz? Yani neden diyorsun sen diyor, hafız nasıl oldun? Allah! Kur'an'ı kalbime nakşet Allah mı dedim aldın? Yoksa bir hocanın dizinin dibine diyor oturdun Elif, B, S, F, C, H, H, D, D, R, Z, R, Z, Z, H, S, H, S, H, S, H, S, H, S, H, S, H, S, H, S, H, H, Allah benim Kur'an'ı var. Muhammed'e imzal etsin. Nakşeyi kalbime yarabbim. Dinde bir kişiye olur. Yoksa giz çöküp bir üstadın önünde bunu verilmek lazım. Rabıta bunun gibi olur. Mulağabaya vardır mı? geçer. Üstadımıza geliyorum. Hazana'ya vaaz veriyorum. 55'te Ramazan-ı Şerif'te Şıkoğlu Camii'nde şıkkamı bunun gibi açarım. Açarım. Lakin Ferit Bey, amcamız üstadın kardeşi ve oranın sağlıkları böyle dolar şukkaya bakamam bir sahipleri hümdür hüm, ağlaşır dağılırız. Dağılırız. Bilirim dışarıdan olduğunu geldiğini. Haberim olur. O amucadan sordum. Amuca Allah aşkına hadi Sami Efendi Hazretlerimiz sen birader misin? Onun hakkında duyduğum şeyleri bize Allah'la için haber ver. Peki de, dedi. De, de. Bizi de çok sever. Allah mergadını Dedi ki Hasan kardeşim kanatımızın annemden duyduğuma göre annemden duyduğuma göre bu yavru baknıma düştü. Hadi Sami Efendi düştü. Şüpheli illerin verdiği bir çekirdeği yesem karnım sır, sır sırsızlardı. İstifra etmeyince kurtulamazdım. Şüpheli sağan bunun türünde girmek bana nasıl olmadı diyor Dünyaya geldi. Dünyaya geldiği zaman bakımıza bir sahip geldi. Baktınız öyle aksakallı vizyak. Orada bir şey istiyor yani, sadaka istiyor. Para, yavuz, ekmek vesair. Neyse verdim, onu unuttum ne verdiğini. Yani unutmadığım yerleri diyeceğim. Çok şüpheli konuşma. Verdikten sonra ben asil Sadaka'ya gelmedim, dünyaya bir çocuk getirdiniz. İsmi Muhammed Sami olsun, Mahmut Sami olsun. <gülüyor> Onun süzünü emzireceksin şüpheli, tamam gibi. o vaktin feridi olacak geri. <gülüyor> Şöyle döndüm geriye baktım, kaybolmuş diyor. Bir büyük ülsüm anneniz yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Efendim, <adresler. gülüyor> Anne, Allah şevaklığın ailesindir. <gülüyor> Ondan sonra diyor, annem bize, şey, babama tefsir etmiş, ben sonra doğdum yani diyor. Yalnız bizim çiftliğimiz vardı büyük, Ali Ramadhan oğluyduk biz. Hazreti Muhammed'in <gülüyor> yetimlerinde bir tane elimiz gelirdi. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan öyle emir olarak gelirdik biz milletimiz. Ali Ramadhan oğluları tanıdık. Ondan sonra efendim, çiftliğimiz var, çiftlikte zengin olduğumuz için. Bak, Sami Bey diyorlar, Ferit Bey diyorlar. Beri sülalesi böyle geliyor. Çiftlikte babam hepimize birer kurban aldı. Uç. Kesilir, bütün fakirler giyer. Sami kardeşime de alındı, bana da alındı, öteme kardeşime de aldılar diye annem almış. Babam 5-6 mene, uç uç Ne alalım herkes uçunu diyor. Hazırlandı. Babam dedi ki diyor, herkes kurbanını keserse çok eftal olur. Çok günahkarım yarabbi kendimi özdürmek, nefsimi taklit etmek bizim dinimizde haram. Kendi yerime bu kurbanı kesiyorum, kabul et yarabbi diyeyim düşünün, kesin diyeyim bulam diyor. Hep borçlarımızı get getirmeye abiim azlığı lülük var şöyle, kesik var oraya kan atsın diye kazdık herkes diyor. Ağabeyim de kazdı, o oraya dinerdi diyor daha mehtep var diyor mektepte okur, hukukta ne de okuyor diyor. O da geldi, diyor, kurban kesecek. Onun koçu kendi eliyle geldi, geldi, geldi, önüne yapsı, Esra kafasına koydu. Söyledi diyorum. Daha kaygıda da niye insaf bitmeden evveli? Bunlar yadigar olsun, belki söylemez kimse size. Çok duydu usta, tekrar olsun yani. Ben uzaktan istmiştim. Bu koçu kurban etti diyor. Başka koçlar gibi itaatsizlik yapmıyordu. Ayaklarını, canının her çabası yoktu. <gülüyor> Babam dinerdi, diyor ki oğlunun sırrını Allah aşkına söyleme. <gülüyor> Bu çocukla ben başka hal görüyorum diyor, onun <gülüyor> <Bu> sırrını söyleme. <gülüyor> Biz Adana mıntıkasından geldik çünkü şeyden, <gülüyor> cihanın ı ve evvelde çok giderik. Yettiğimiz için bilirim, oraları görüşürüm. Emezdik'te Mahmut Efendi Hoca vardı. Halil efendi, efendimizin dersini tarif ederdi. Onun kardeşi Mahmud efendi iyi hücayrı, e, icabetli. Kızıl dağda olsun, oturuyor diyor, namazdan çıkınca Sami Bey benim yanıma geldi. Dedi ki diyor, efendi, Mahmud efendi Yeni kitaplarından bir osant geldi bana. Yani osandır. Hukukta neden okuyor okuyor kafa doldu. Boşak geçir bana bir kitap ver Allah aşkına da, ben o kitabı biraz mutalaa edeyim. Ben dedim ki diyor, sahamefendi kardeşim, bizim ıı, kitaplarımız kuş dili herkes anlayamaz. Dedim diyor, ha bir de ben kuş diline çalışayım. Dedim diyor, peki, dedim diyor ve kitabı verdim. Zübdetül hakaik, tercüme tercüması, hayetü tefai kitabını. Bir de, de var aylıkta, o kitabı aldı, aldım, aldı diyor, benden diyor, bir hafta sonra kitabı verdi, bakımın gözü ağlayıyor. Ne oldu nefendi dedim diyor, kuş dilinizi anladım, yani kuş dili olan kitabınızı anladım. Bir mürşidi intisab intisap bu kurtulmanın çaresi yok olduğunu gördüm. Bir mürşid olurmuş, ona intisap edilirmiş. Aa, var mı böyle bir müşit Allah'ını, dinini, Muhammed'ini doğru söyle bir mürşit biliyor mu böyle vallaha İslam efendi bilmiyorum kardeşim öyleyse sen bulur da bana haber vermezsen huzur-i iki elim yakamda kalsın ben bulur da sana demezsem senin ellerin benim yakamda kalsın işte ayrıldık diyor orada diyor İstanbul'a gider diyor Efendimiz'in kendi dizime geçiyorum şimdi. İstanbul'a gitmiş, zavuk olmuşlar orada ve askerliğinin zamanı da şöyle geçince, haneli tekkesinde iki sene mütemadiyen 21 üzüm denesi yiye yiye, kaç erbağın çıkararak o tekkere vurdum diyor efendi böyle. 21 üzüm denesi yiyerdir diyor. Böyle kıt günü beklerdi. Ve sahiplerimiz çalışırdı diyor. Kalbimiz, ruhumuz, sırrımız Kafamız, ehvamız çalışırdı. Ben yani dışarıya çıktık, pozisyonu verirdi. Mermi başımızda nefsefek olan kutbu cami olmuş, diyor. Yani bizi tutan bir cami yokmuş. Ben diyor kökünün başında dineliyordum, diyor efendi hazırları. Babama haber veriyor. O da dinelirken hep bir hoca indirdiler sarmaydan. İki kolunda iki zat diyor. Diyelim diyeceğim benim yanıma gelince döndürüm demiş, döndürler tam alnımın çatına dünyada Esselamu Aleyküm Sami evladımız diyor. Yetemden bir kaynar su döküldü dırnağıma geçti böyle diyor. Geçtiler gittiler diyor o iki hoca geriye bakıyor Üstad Hacı Eskadi Erbil'i Kuddisesi Rahul Aziz Efendimiz'miş. Geliyor mu o zabit? Geliyor mu o zabit? İkmanımın arasında benim gerimi İhran edecek, postuma oturacak kimse yok. Gelmiyorum o zabit diyormuş. <gülüyor> Onu babamdan duydum geldi, demiyor tamir. Yani demiyor, Mekhıbat'tan belli oluyor. Gelmiyorum, gelmiyor. Tramvaya bindi mi, bindi gerisinde geliyor. İndiği yerde, indi mi diyor, indi efendim. Geliyor diyorlarmış. Arkadaşlar ergâha girmişler. Sen Halvet Haneme giriyorum, Sami evladımızı getir bana. Efendim, ismini ne, evvelden biliyordum. Bize tasdil olan evlatlarımız ilmi ezelide defterimize yazdırmış Peder huzuruna oturunca benim kabul ettiğim olay yetmedim ola demiş peder. Senin bize kabulümüz bilgileri 50 sene oluyor demiş. Sen 4 yaşındaydı peder. Biliyor. 50 sene. Evvel senin kabulümü biliyorum. Pederim bak evliyatı biz şahit olarak onun evliyatını göstereceğim. Cihleti evliyamız Şehri saparda oldu, elli seneli sırrı, şeyhim hem haber verdi. kalbimde de malul idi, bahri muhiti buldu, Mevlam'dan ilham geldi, şeyhim teveccühüldü, enesli hıfatında cevap verdi ruhumuz, ahdi misak vermişiz, şeyhim hem tecdit buldu. Şeyhim cihanın zarısı, ıslah çok natı, Nefsim gayetle aklı, Şeyh'im hem esir kıldı, Şeyh'imden mütesselsine, Habib'in şefaattı da memur dostunu bulan vasıha oldu Mürşid'im." diyor. Yani 50 senelik evvel haber veriyor, Efendi Hazretleri huzuruna oturttu beni diyor. İki dakika de sürdü yemin etmek tabiatın değer diyor. Sanaatınız olsun diyor. İki senedeki almadığımı o iki dakikada bahçetti kutlu cihan buna. Bildim ki diyor bu Hıfz-ı Hattadi Hazretleri bildim ki sizri kutluya başka bir manadır. Seyhut'a Baiz-i Vesdami. Ne kesret-i ilm olur ne kesret amel ile. Ne çok amel etme ne çok ilim olma ile. O mevhi ve ilahiyedir. Allah'ın o mevhibeyi Allah el, el, Elhamdülillahi alel iman Elhamdülillahi alel islam Elhamdülillahi alel tevfik Rabbimizin tevfiki yetiştir mi? Böyle der insan bir anda Ondan sonra Yani iki derdini kadar Tekmili sülük ediyorlar Kederim üç günde yetmişler Kayseri müftisi Hacı Hüseyin Aksakar İki saatte yapmışlar tekmili bunu. Bizim ikvanlardan üç günde, bir haftada bütün de devredip ve teslim ettiğimiz arkadaş oldu. Yani bir haftada temiz yediği için çift ile kazandığından tespilen kalbim ruhu vardı, ruhun, ruhun ruhu vardı, sırrın, kafanın, ehvanın şimdi görülmez diyor kitablar. Nereye görülmüyor ona? Şüpheli tağam yedirtiğinden. Bizim ihvanların bağısına onuru görünüyor. Sırf halal yediği bankayla alaka yok, hayızla alaka yok. Kimse beyanitle cevabına götürmez. Yani köşere Allah'a zikrediyor. Allah'ımız öyle zikredip rızasını kazanan zümra i ilhak. Ebrâre-il-Haq. Hemen, daha devam ediyoruz. Efendi Hazretleri oranın ikhvanı oluyor. Burada bazı arkadaşlar var. Hazreti'den bize geçmek, nakşeden elverdiye geçmek, cestiğe geçmek, bülşahane halveti, celvetiye geçmek günah diyorlar? Değil. Başında belki kamil zat yok. Doktorun dediği reçeteyi tamam yapıyor, ilacı kullanıyor, pehrizini yemiyor, hastalığın yine geçmiyorsa öteki doktora geçmeden hiçbir mes'uliyet ve suç olmadığı gibi geçilebilir. Hiçbir şey yok. Kazandılar. Ben hal bu iş haneli. Bu hafif kader talebimize geçiyoruz. Babam senatandı taleydimde çalışıyor. Şihi de sağdı. Hacı Mehmet efendi ydi. çok Şo Onu tam bırakayım Hacı Efendimiz'e geçiverdi. Bunlardan bir şey olmaz böyle. Teraffuzla yaşama iyi olmaz. Doktoru Kamil. Yani filan doktur. Diploması ne yokmuş. illa hürriyet edeyim diyor. Yapaman yavrum. Daha yok. Bir şeyin yok. Yine diploması ister. Onun Neresi Nirası yazılacak, neresinde ne ilaç kullanılacak, onu ancak onun Kamil doktoru bilir. Her insana teslim olur da elin her mürşide dil vermeki yolunu sarta uğradır. Mürşidi Kamil olanın yol yolu, Rumarmış, Mürşidi Kamil olanın gayet yolu hatarmış diyor Niyazi Baba dinliyoruz hem. Onun için Mürşidi Kamil'den Allah bizleri ayırmasın inşallah. Yaşadım tek Hizmet ederdim diyor. Hizmet ettiğini gören insan efendimiz mutlu yere Burada bir Deli Mehmet vardı. sizin burada her anda takriben 4-5 kere nebe gelmiştim. Fakir çözdüm kendidir. Eskiden yeni gelmiştim. Biz birde o zaman konuşuyorduk ihvanlarla burada. Hazretiniz onlara haber gönderdi. Bizim bu makamı ihrazınıza mana buldu. Sami hizmetti orada. O laif değil dedi, Allah onun başına musibet vererek musikliyete uğradı. Bizden selam söyle, musikliyetsin, tevbe etsin, benim sevime isabet eden hakkım halal olsun dedi. Yani halal olsun, o dedi. onda saracın saracının tükeninde, de tükeninde o zat geldi, başıdır kır, açık, ayağı yalın ayak, üstü parçalanmış bir efendi. Selamünaleyküm dedi, adam adam seni gönderdiler değil mi dedi. Hanımefendi tasarrufu kuvvetleştirmiş maşallah dedi. Sana dedi ki dedi, Mehmet dedi, dedi, husletsin, husletsin, tevbe etsin, ben hakkımı helal edeyim dedi. Değer midir? Efendi Hazretleri bize rüya olmasın diye kendi vazifesini görüyormuş oradan. Yani ordunun vazifeyi görüyormuş. Biz Konya'yı elimizden menakıb olarak aldık, bir buçuk iki sakat konuşmaya, Konya'dan bize bahşişler olmuştu eskiden böyle. halen şimdi ilşad olmam için buraya geldim. kanaatınız olsun. İlşad <gülüyor> diye değil, ilşad olayım. Çok az gün benim de onlar gibi yumuşasın diye gelmiyorsam yüzüme gözüme dursun, inanırım. Bunun için bize hürmet edin, dua edin, Allah <gülüyor> razı olsun. Mahrul göndermem şu mevlana ziyaretler bize. Mahrul göndermem, Allah cümlenizden. Cümlemizden razı olsun. Gittik bir aşağıda evin oraya gittik. Ekmek yiyorduk, bir buçuk saat sürdü. Ekmek yiyorduk, sohbet ediyorduk çocuksun. Hazretimiz de buyurdu ki, Hülmet muhtemeldir, feyiz tutuk deriyor, kusura verir. Aman bozucu şey yap, bir şey olursa deriz orada adalara. O bir adamın evi, yani camilerden iki aşağıda. <gülüyor> Aziziye camisinin doğru istikametinden girince Mevlana'ların caddasından aşağıya Bahtalar'ın içinde biniyor. Orada hır adam durduk burnumuzdan soluk geliyor, hiç hazmaya imkan yok. Nefesim kesildi, ben ölüyorum baktım canım çıkıyor. Şahadet okumuyor, Efendimiz'in dediği hatırıma geldi. Yani bütün ikman baktın serilmeye başladı sağa sola. Hadi bu arzu semaya diye diyeyim, gelmiyor boğazıma Hani bu arzu sema zor gücü çıkara çıktım. O birisine de Kur'an okuttum. Arkadaşım birisi dedi ki, orada arkadaşım biri selam olmasa söylemeyeceğim. vallahi Hazreti Muhammed Ali selamullah. Hakkamı falan ablatlar geldi, cemaatla selam oldu. Böyle. Anı yani boyunca Konya'da bu halleri biz gördük. Bazı geldiğimiz zaman da diyor ki Mevlana demiş ki Gonya'dan çok fena gir olmasa ben buraya gelmezdim demiş Karalar aralar Gonya'yı. Gonya'yı aralaman Allah'a <gülüyor> Geçen Kayseri'de bütün vaazlarla beraber oturuyorduk. Vaazlarla müftinin yanındaydık. Bizi de çıkarmışlar. İnsan zannetmişler. Böyle konuştular. Misafir ben tabi. Oraya oturmuştu vaazlar da geldi. Gonya'ya dua edelim. Allah onlar gibi bize üvvetli iman nasıl getirdiler. <Gülüyor> ne dediğimiz geçenki olan bu vakamız dört köşe 7 iklime icret oldu. Tek bizim köylerden yani zarar gören, beşer dinda gören, arkadaşlardan üzüntü çeken varsa para toplayalım verelim Allah razı olsun. <Gülüyor> yani. Bizim göçümüzde yaşayır bu memleket. Allah Razı olsun, Allah mücahededen bize ayırmasın, Mücadele. Allah kerk kerk öldürmesin, mevz olarak canımız Allah yolunda kurban yesin. Yani. Çok elhamdülillah. Sizlere kardeş olduğumuzla iftihar ediyoruz, elhamdülillah. Orada o Mehmet kina yapamadı, neyse geçti. Efendi Hazretleri, bir gün Kide Müftesi, Hacı Hüseyin Efendi, Kide Müftesi mektup yazmışlar. Mektupları Hacı Sami Efendi hasretleri okur. Serhalife olduğu için mecliste bakar, o okullarmış mektubu. Yani ismiyle söyleyeyim, Kayseri'den Ali Beszade Mustafa Efendi. Ben de o onu isterdim. Efendi bir yere geldi diyor, hıt hıt yemeye başladı. Boğazı hıt hıt diyor. Efendim, azıcıkları okusak okuyamadım efendim, bize verin lütfen diyor. Üstaz-ı Azam kendi okumaya başladı. Dedi ki diyor, mektup, Üstaz-ı Azam, Hacı Esad-ı Erbil'i bu tese sıra, ona. neyse yazmışlar. Efendim, bu sabah mürakabamda bir erkan geldi, devlet erkanlar benziyor, beni götürdüler. Ben postunda mıyım mi bilmiyorum. Murakaba Adem diyor, bir meclis kurulmuş, meclisi i mecliste zat vardı. Sultan-ı Enbiya Aleyhisselam sizden soruyordu, diyordu ki, yerinize kimi vekil olup gidip ahirete ithal edeceksiniz diyordu. Sen de dedin ki, Adana'lı Aziramazan oğullarından Muhammed Sami'yi yerime vekil bırakıyorum. Şahidin var mı, imzanı atan mı, birini muhafaza edebilir mi, kendim diyorum birisi şahidi benim, kabul etmezseniz Cide müftisi gavis i oldu, derecesinde gavis i bakalım da, onu getirelim de o imzasını atsın demişsiniz, beni götürenler sizin için getirmiş. huzur Resulullah'da bana Rasulullah döndü, dedi ki, Hacı Hüseyin, Hacı Sami Bey'in, Hacı el hadi Elbili Hazretlerinin makamına, yetmesine şahit olabilir, imzan atabilir misin? Ya Resulallah, istersen gövdemi basayım, laik durup dedim, irade benim elimde değildir. Böyle dedim. Bunda, bunda bir şüphe edilecek, mürahabama başka bir karışıklık bir hal var mı yok mu, bana malumat verin. Evet, evet, aynı vaka oldu, dedi, diyor, burada, oraya. Aynı vaka oldu, imzasının birinde biz attık, e, efendi hasratlar hacaletinden, utandığından diz köktü, ağlamıyor başladı. <gülüyor> biz bunun gibi bir sultanın evladı olalım da, olalım da kıymetini bilip, rahatsız olacağız, bu olmaz, efendim. Ravutayla yapıyorum böyle. Diyorlar ki biz dibine otururacaksın ravutada, sen onun yanına mı soruyorlar? Çok diyorlar. Hacı Esra Efendi'ne hiç hacet. Kutlu <gülüyor> cihanlar, haktan doğmuş güneş gibi. Penceren onu açık olsun. Yani penceren ona açık olsun. O gibi gelecek şeyin şey yeri. Çünkü güneş bütün dünyayı yığağa ettiği senin yani, mürakaba, dertler, yetiştirene kadar teyzebini verir. O zaman oldu mu rağrıt hala bir gayip hal olur. Yani bunun müspet elindir. Yaşadığınızı söylemez takip edinlerken gayip hali. Rağrıt hala kendini gayip eden ve bir yüklik gibi Üç deyince ortadan gayip olmuş gibi. Yani genel hak diyen mansurun hali gibi bir hal olur insanda. Yani var da, fazla kadar başarılsa olur. Yani olanlar varsa. Bu zaman, o Mürşid'i kamide dönmek günahkar olur insan bilirler. Şahin Akşı müritlerinden bazı Mürşid'e dönmüşler onun yer Geldiğimden demiş ki, ben sizi Allah'a kavuşturmak istiyorum da siz hala bana mı dönersiniz? Bizden Allah'a geçmek caiz Allah'tan birine gülmez ki, nâhiyem olsun Kayıp halini takip et diyor. Nereye geliyorsa gel. Kayıp haline boynunu tükersin, davran, böyle kalbini bir açan, o cilyan ile Muhammed Ali <gülüyor> sallama, mütethet ile firan-ı zâla, umluyarak onun kalpinden de benim kalpime gel yarabbi dersin. Gel müşüldürsen günahkar olursun, Bir yarabbi dersin. Anladık şimdi. O zaman kalpime döküldüğünü şişt edersin. Bak böyle hissi olarak size haber veriyorum. Müspet olarak. Şu ağzlığında gemiklerin böyle genişlemeye başlar. Söyle şişer. Bazı ihvan, efendiden sonra dinledim, Salahlı Ahmet Efendi. İçlerinin yanında yükü ısrarlar. Efendim, parmakların minare gibi falan ulaşıyor, diyor. Minare evet. gibi. <gülüyor> Olanları biz çok görürüz. Çünkü parımız haber verir, biz dinleriz. Böyle genişleme olur. Çünkü insan alemi etmez, benim. Alemi etkar olarsan yaşamaz. Çünkü bütün mevcudet insanın içine yer olurmuş böyle. O yer geruluyken böyle. Ayak yukarıya kaldırmış insanı. Kafadan da aşağıda bu camilerin ortasındaki ayna gibi, <gülüyor> bu ayna gibi olan haç, ah, yani parladığı zaman yedinci katse maaşı aldım gösteriyor, yedinci kat yere kadar gösteriyor. Allah hadir edip emin istiyor inşallah. Allah, Allah Hocam senin bir yerine benziğimin için ne yapmak lazım? Üstadından burada, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, Mustafa Efendi, Fahil Efendi kimden ders aldığımıza, Paranı ne Üç ay. Üç ayda bir, üç ayda bir, ayda bir, emin ya. Yani sen sıkıntı mümküsü üç ayda bir, varacaksın, 500 laf saygıral vermişmiş. Diyeceksin ki, efendim, o doyup ondan doyamıyorum. Çünkü 500 yüz laf bir odun bir tencereye kaynatın. Yanına beş yüz dağlı, alacaksın? yiyeceksin, odun yanı sakınsınız. Biraz daha ona alıştığınızı, bin daha alacaksınız. Yet odun araya yatır mı tadın ısınız işte Ondan sonra Hazretimiz geldi, bu yıllar olsun ben asker kenede, cezasının altında bir bin yasağı gerer okumadan yaptığım vaat seni. Ne Ben size Abu Bekir Tanrı'nın gerili değil miyim size? Yani iki cezasınızın biri Allah'ın ya.